Şimdi tesir dersimizden Bekara Suresinin 11. Ayet i Cemile'si dersimiz münafıkların hallerinden bahsediliyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyurun. Estaizu billah. ''Til gaddârul âkiret nec'aluhâ lillezîne lâ yuridûne uluven fil erdi la fesâdâ'' ''Vel âkibetu lil muttâkîn'' İşte sana Habibim, o ahiret yurdu var ya, o cennet var ya, biz onları kime nasip edeceğiz? Yeryüzünde yükseklik taslamayanlara değil, istemeyenlere, içinden bile geçirmeyenlere. Ben lider olayım, baş olayım, milleti eziyeyim, ortalığı gasp edeyim, zimmetime mal geçireyim, efendim ço çocuğumu böyle kral gibi yaşatayım, yeryüzünde yükseklik istiyor, fesat istiyor, bozgunculuk istiyor. Bunlara cennet yok Allah buyuruyor. Hatta bu ad tefsirinde diyor ki, bir adam düşünse gidiyor diyor benim ayakkabımın bağı felancanınkinden daha güzel olsun, kaliteli, markalı olsun da ona bir hava atayım düşünce bu ate girer diyor Nesef-i Yani ne demek? Yükseklik istemiş oldu. He hoca efendi iyi marka bir şey giymek caiz değil midir? E caizdir. Ama felancadan üstün olayım, onu hor göreyim, hakir göreyim. Ben efendim giydiğim kumaşla, ayakkabıyla, bindiğim arabayla, aldığım cep telefonuyla hava atayım. İnsanlara aşağılayım. Düşünürsen işte yükseklik istedi. Ama Allah'ın nimetidir. Allah nimetinin eserini kulun üzerinde görmek isteyen. Allahu abdi. Onun için insan parası var, imkanı var, zekatını, sadakasını, hayrını, hasenesini yaptıktan sonra tabii iyi bir şekilde hayat standartı yakalayabilir, yaşayabilir. İslam buna mani değildir. Kulmen men harame zinete lillahi etti. Ahraj li ibadi tayyibat. Allah'ın kullarının menfaatı için yarattığı süsleri, zinetleri helal ve meşru şekilde kullanmayı kim haram etti? Allah soruyor. Bunlar haram değil ama e senin derdin, onu ezeyim, bunu geçeyim, şundan üstün olayım, e bundan ileri olayım, o üzülsün, e felanca geri kalsın ise fesat istedin, bozgunculuk istedin. Onun için Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri radıyallahu teala Dört halifeden sonra beşinci sayılır Sırada beşinci değil Makam ve maneviyatta beşinci Her gün Makamına geldiği zaman Emirül müminin Emevi halifelerindendir Emevi halifelerinde birkaç tane böyle mübarek insan var Geri kalanların çoğusu müfsit Bozguncu Ama Ömer İbni Aziz Her gün Ne yapıyordu Makamına geldiğinde bu ayeti okuyordu. Ağla ağla ağla ağlamaktan kendini alamıyordu. Neden? E Allah bana bir makam nasip etti. Aman ben kimseye bir zarar ziyan düşünmeyeyim. Bir yanlışlık murad etmeyeyim. İşte bir yükseklik havası, bir kibir, gurur bana girmesin. Cennetten mahrum olmayayım. Bak ahiret yurdunu yeryüzünde fesat istemeyenlere vereceğiz. Güzel akıbetler haramlardan, fesatlardan sakınanlara nasip olacak Allah buyuruyor. O zaman tabi ki allah Teala seni musluhlerden yazar. Vefat ettiğinde radıyallahu anh yıkamaya gelen o zamanın büyük alimleri tabii, tabi tabi'in tabi zamanı büyük insanlar baktılar entaresi gömleği kir içinde. Hizmetçisine kızdılar dediler ki niye bu zatı böyle mi gezdiriyordunuz ya biz böyle bilmiyorduk. Bak kiri var içinde kirlilik şey Hizmetçisi dedi ki, başka bir şey var mıydı ki bunu çıkarsın da onu yıkayalım da onu giysin? İşte bunlar İslam aleminin tümünü yönettiler. Fesat istemediler, fitne istemediler. Rabbimiz Tebareke ve Teala şefaatlerine nail eylesin, yollarını takip eden nesiller nasip eylesin. Şimdi adamlara ne deniyor? Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, İslam'ı getirdi, dünya düzene girdi. Şimdi siz karıştırmayın işi. Kalu, münafıklar derler. İnne mennahnu muslahun. Ya biz düzelticileriz. Biz ıslaha çalışıyoruz. Biz işi yoluna koymaya bakıyoruz. Siz bizi yanlış anlıyorsunuz. E şimdiki işte haramları savunanlar, günahları savunanlar, içkiyi, kumarı, faizi, fuhşu savunanlar efendim sorsan onlara, oho bunlarda ne kadar gelirler var derler. Biz ıslaha çalışıyoruz ya Böyle ıslah olur mu? Bu ifsat Şimdi Rabbimiz Tebâreke ve Teala Cevap veriyor Mümin kulları tarafından Allah Teala Müminlerin şerefini beyan etmek üzere Cevabı kendi üstleniyor Müminler de onlara şöyle karşılık verdiler Buyurmuyor Kendisi bizzat cevap veriyor Ela Agah olun haberdar olun Şunu iyi bilin ki İnnehumul müfsidûn o münafıklar, fesat çıkaranların ta kendileridirler. Neden? Ya çünkü Allah'ın dinine muhalif hareketler ve günahlar işleyerek, fesat çıkarıyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar. Velâkilla <gülüyor> yeş'urûn. Kendilerinin dünyayı bozduklarının farkında bile değildirler. E şimdi, tabii ki, Hristiyan alemi, Bunca milyarla, efendim, bir buçuk, iki milyara yakın bir mensubu olan bir alem. Başlarındaki adamları, adamlara sözler, niye böyle yapıyorsunuz? Resulullah'ın aleyhine niye konuşuyorsunuz? Müslümanlara niye şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz? Hakaret ediyorsunuz? E fitne çıkarıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz? E biz düzen sağlamak istiyoruz, biz dünyaya nizam vermek istiyoruz derler. Halbuki bozguncuların ta kendileridirler. Bak dünkü haberleri dinleyenler rastlamışlardır. Bugüne kadar çocuklara, oğlanlara, Sıbyanlara taciz iddiasıyla efendim, Amerika'da kiliselerin, kiliselerin Amerika'da taciz iddiaları neticesinde açılan mahkemelerde mahkum oldukları tazminat rakamı bugüne kadar bir buçuk milyar dolar. Milyon değil, bak yanlış duymadınız. Bir buçuk milyar dolar diyor. Şimdi yeni eden işte baş psikopos bilmem ne şudur budur. 50-60 kişiye taciz. Sibyanlara, çocuklara bilmem nelere. Bir hocanın başına bir iş gelse, beşeriyettir, insandır, insan beşer şeşer. Bir hoca, tek bir hoca bile olsa, dünyayı yıkarlar İslam'ı Müslümanların aleyhine. Kampanyalar, kumpanyalar. Ya bak burada bir... Gruptan bahsediliyor ya bir buçuk milyar dolar tazminat ne kadar kişi şimdi diyor ki elli kişi mi altmış kişi mi yeniden bir dava açmışlar baş psikoposa bu da diyor kırkta biri elli 50, ellide biri değil diyor açanlar. Geri kalan e bu kadar insana efendim tacizler sözlü hareketli elli neyse her türlü tacizler yapılmış şimdi diyorlarmış ki siz davanızdan fazla 60 milyon dolar milyon dolar ya 60 milyon dolar severelim de susun kapatın bu meseleyi mesele. E bunlar mı yeryüzünü düzeltecek? Bunlar mı ortalığı ıslah edecek? Bir de gelmişler buraya tilki mağaraya sığmamış kuyruğuna süpürge bağlamış. Gelmiş buradaki patriyade diyor ki bu ekümeniktir. Ya nereden ekümenik olacak ya? Adam iki keçiyi versen iki koyunu kıdemez ya. 1300 tane şey varmış. Kendisine bağlı 1300 bu adam ve olacak da davaları sur içinde devlet kuracaklar da Vatikan yapacaklar da bilmem ne de bilmem ne. De. Görüyorsunuz. Nasıl şer güçleri birleşiyorlar? Ona göre uyanık olalım. Vatanımıza sahip olalım. Büyük oyunlar dönüyor. Büyük oyunlar dönüyor. Ya bunlara efendim bir de şimdi mülk edinme, bir de şimdi dışarıdan para transferi serbestliği verildiği zaman da oho Filistin'deki Arapların durumuna düşme Tehlikesi var Nasıl onlar parayı gördüler satır Şimdi Millet fakir 100 milyonu göre 200 milyon verdiğin zaman da adam satar e, Gavurmuş papazmış kilise almış Düşünmez onu fakir adam yani. Zor oyunu bozar Ondan sonra adamlar memlekette cirit atar Ecdadımız Kanlarıyla canlarıyla bize bu vatanı Emanet ettiler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Türk milletinin bu fethini bu İstanbul fethini etti. Ve bu Türk ordusunu met etti. Ne güzel komutan, ne güzel ordu buyurdu. Şimdi bu bize Resulullah'ın da emaneti, Hazreti Fatihlerin de emaneti, ecdadımızın emaneti. Tekrar kurtuluş savaşında işgali defettiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz son olarak tekrar İstanbul'un kurtuluşu var bir daha. Mesela bu kafirleri sürdüler. E şimdi tekrar bunlar dertleri yeniden işte Bizans'ı kurtlatalım. Trabzon tarafında Pontus'u kurtlatalım efendim. İzmir tarafında şunu kurtlatalım, bunu kurtlatalım. Allah umduklarını buldurmasın. inşallah korktuklarından kurtarmasın. Allah Teala emellerine asla ulaştırmasın. Ama sadece dua etmekle, amin demekle olacak iş değil. Bir yandan dua edeceğiz, bir yandan gözümüzü açacağız. Nerede fesat var? Nerede ifsat var? Bunlara uyanık olacağız. Zamanımızı iyi bileceğiz. Onlara sorsan ya biz size Huzur getireceğiz. Bizim derdimiz işte barıştır, şudur, budur. Palavra! İnanma! Nerede barış? Haçlı seferlerinde mahvetmişler, kırmışlar, geçirmişler. İki kere dünya savaşı çıkartmışlar, milyonları kırmışlar, geçirmişler. Hiç acımazlar. Merhamet yokmuş şey yok. Hazreti Fatih, bu milletin hem İslam'ın örfadeti hem Türk milletinin kıymetli gelenekleri, Neticesinde adamlara serbestlik vermiş, istiyorsunuz, yapın istediğiniz ayininizi, kilisenizi, biz size tamam serbestlik veriyoruz, biz size karışmıyoruz diye müsaade buyurmuş. E zaten İslam e, böyle emreder. Amma ve lakin adamlar kazanı kaynatmışlar, durmamışlar, durmamışlar. E, o zaman İzmir'de efendim oradaki neyse patrik Piskopos neyse, kurtuluş savaş döneminde falan e, ne yapmış? Yunanları, gelenleri o kutlamalarla karşılıyor. Ya sen bu milletin, e, memleketin vatandaşısın. Buraya niye hainlik düşünüyorsun? Niye bu vatanı böldürmek istiyorsun? Sen burada yaşıyorsun güven içerisinde. Bütün hocalardan da rahat yaşıyorsun. Altında son model araban, koruman, bilmem ne her türlü kimseyi kıskandığımız yok. Herkesten iyi yaşasın. Kimseye bir şey denen yok. Amma ve lakin e, ne olacak İstanbul'u böleceksin, orayı böleceksin, buraya böleceksin. Bu vatanı bölmek kimin işine yarar ya? Onun için bunlara fesat çıkartmayın desen adamlar ki biz düzen sağlıyoruz ya. Ne fesadı çıkartmayalım. Çünkü kafirliğin mantığı yok. Adam ben yanılmam, yanlışa sevk edilmem, hatasızım, masumum diye çıkmış. E tabii ki dış güçlerinde Türkiye üzerinde birçok planları ve oyunları var. Allah Teala en yakın zamanda iptal eylesin diye duacıyız. Onun için Allah Teala bizi duruyor. Bunlar müfsittirler, fesatçıdırlar. Bazı öyle saflar var, kendileri bile farkında olmazlar. Neye kullanıldıklarında, hangi gayeye hizmet ettiklerinden, ne yönde kullanıldıklarının farkında bile olmazlar bunlar. Bunlara derler, Türkiye'ye git, ö öbürüne sen ekümenik de bilmem ne de ne olacaksa Hristiyan alemi billesin, insanlar barışsın, kiliseler arası bülk olsun. Ama dava o değil. Arkadaki planlar, Türkiye nasıl bölünür, efendim, Ayasofya yeniden nasıl kiliseye döndürülür? efendim Şura nasıl kurtarılır? Bura nasıl? Onun için bunlar müfsiktirler Fesatçıdırlar. Çünkü Allah'ın dinine kitabına ahir zaman peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ederler. İslam ve Müslümanları terörist gibi efendim göstermek isterler. Dünyanın gözünde Müslümanların tümünü yok etmek isterler. Asıl dertleri odur. Müslümanları kafir etmek isterler. İsterler ki Onlar isterler ki siz de onlar gibi Hristiyan olan eşit olursunuz. Allah Teala Muhammed Mustafa'sına buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Sen onların dinine harfiyen uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla razı olacak değillerdir. İstediğin kadar taviz ver, istediğin kadar yaklaş yakınlaş, diyalog, miyolog hikaye. Neticede onlar devamlı kendi menfaatlerini düşünürler ve Müslümanlarda ne koparacaklarının hesabını yaparlar. Hristiyan, Yahudi olmadan hiçbiri senden razı olmayacak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E bize de aynı hıtap geçerlidir. Onun için biz dinimize sahip olalım, dinimizin emirlerini tutalım, yasaklarından kaçalım... Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkarmak üzere böyle hazır bulunalım. Asla bir karış vatan toprağını, efendim, hiçbir para ve menfaat karşılığı, hiçbir kafire satmayalım. Uyanık olalım inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala yeniden İslam'ı aziz kılacak inşallah. Şirki ve ehlini, küfrü ve elini zelil kılacak, akir kılacak inşallah. Biz salahı fesadı iyi anlayalım düzeni bo ve bozgunculuğu iyi temiz edelim. Seçelim. Kur'an tartısıyla tartalım. Akıllarımızı kiraya vermeyelim. Ancak bize Rabbimizden gelen rehberi önümüze alalım, ona uyalım ki iki canda da korku ve üzüntü yaşamayalım. Aksi takdirde dünyada da ahirette de sonumuz hüsran olur. Çok nedamet, hasret, ah vah olur ama İş işten geçer. Onun için Allah Teala bize düzen verdi, salah verdi, İslam verdi, Kur'an verdi, iki can saadetini temin edecek bir rehber gönderdi. Şimdi biz artık gözümüzü açıp, gafleti bırakıp, bu hidayete tabi olanlardan olalım ve her hafta derslerimizi takip edenlerden olalım. Çünkü o Rabbimiz Tebarek Teala buyuruyor ki siz bozgunculuğu fark edersiniz. Ama siz, siz de onlara göre bozguncusunuz. Çünkü şu anda İslam'dan, Kur'an'dan bahseden efendim kafirlere göre nedir? Bozguncudur. İşte bunun örneği olarak Kur'an-ı Zimşan'da Firavundan bahseder. وَقَالَ فِرَعُونِ ذَرُونِيَكْتُ الْمُوسَىٰ وَلْيَدْعُوا رَبَّهِ ''İnnie gâfin yübeddiledînekum even yüzzhira fil ardu'l fesad. Firavun dedi ki, ''Bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim. Rabbine yalvarsın da, Rabbi onu kurtarsın da göreyim. Çünkü korkuyorum, o sizin dininizi değiştirecek.'' E dinleri ne? Saçmalık. Firavuna tapmak. Küçük küçük de putlar yaptırmış kendi şeklinde. Bunlara tapın diyor her gezevinde. Zaten ben en büyük Rabbinizim. Efendim, ara sıra da bana taparsınız gördüğünüzde. Sizin dininiz bu. E Musa ne diyor? E Musa diyor Allah bir... Sen kulsun, sen neçin? Ee, i̇şte o zaman korkuyorum desin, dininizi değiştirir de gavur olursunuz. Neye gavur olursunuz? Yani beni inkar etmiş olursunuz. Ya da Musa yeryüzünde bozgunculuk yapar. Musa ne bozgunculuk yapacak aleyhissalatü Köle durumda olan, zelil durumda olan İsrail oğullarını kurtaracak. Çocukları kesiliyor. Efendim En zor işlerde kullanılıyorlar. Canları çıkmış. Ee, bu insanlara hürriyet verecek, özgürlük verecek. Bu fesat mıdır? Ama Firavun'a göre fesattır. Neden? Çünkü Firavun'un düzeni fesat üzere kuruludur. İsrailoğulları hürriyetine kavuşursa ne olur? Adamın köleci kalmaz, hizmetçisi kalmaz. Adam bu sefer kalkıp kendi işini kendi yapmak mecburiyetinde kalır. E tabi onun için de diyor ki, korkarım bu Musa dilinizi değiştirecek ortalığı, fesada boğacak. E Firavun'un hanedanı ne diyor? Ve kâlel kavmi firavun etezerû Musa ve kavmuylu fil ve Ya sen bu Musa ile kavmini çok serbestlik veriyorsun ya. Halbuki verir mi? Asayı bıraktı yere, asa oldu ejderha, alt çenesini sarayın altına, üst çenesini sarayın üstüne koydu. <gülüyor> bir kere de yutacak, firavunun ödü koptu. Bir oturma küçük bir deve yiyen, 40 günde bir abdeste giden adam, abdest tutamaz oldu. Artın, alttan cırcır cır olmuş gidiyor, sürgün olmuş. Ya Musa, tut bunu, tut bunu diyor. Korkudan ölecek. Onun için serbestlik veriyor. Tamam sen dolaş ya, ben bir şey demiyorum sana. Çek bu ejderhayı başımdan diyor. Yoksa Firavun korkmazsa Musa mı tanır? E bu adamları da diyorlar ki ya sen buna ne kadar serbestlik verdin. Her tarafta vaaz ediyor, nasihat ediyor, bilmem ne millete gidiyor. Yeryüzünde fesat çıkaracak bunlar diyor. İşte görüyor musun? Musa Aleyhisselam'ın Hakk'a davetini, Allah'ın dinine, kitabına davetine ne diyor Firavun hanedanı? Fesat diyor. İşte onun için şeşi olursan efendim biri iki görüsün. Ee, safralı olursan tatlıyı acı sanarsın. Bundan dolayı sen bir rehber bulacaksın. Yanılmayan. Bir tek Allahu Teala, geçmişi geleceği eşit olarak bilen. Bir tek Allahü Teala. İki canı yaradan hepimiz yaradan. Bir tek Allahü Teala. İşte onun gönderdiği hidayete uyacaksın. O zaman fesat neymiş, salah neymiş? Allah indinde güzel hangisiymiş, çirkin hangisiymiş? Helal neymiş, haram neymiş? Bileceksin. O zaman muslih ile müfsidi seçeceksin. Ve Allahu ya'lemul müfside minel muslih. Kim bozguncudur? Kim nizama düzene çalışıyor? Onu Allah seçiyor. Allah biliyor. iyi niyetliyi kötü niyetliden ayırıyor. Bazen herkese de gösteriyor. Bazı içinde gizleyenler var. O kayba giriyor. Onu ancak Allah biliyor. Ne iyi adam dediğin adamlar kim bilir içinde ne fesatlar taşıyor. Ne ajanlar var. Ya adam Giriyor, Müslüman gözüküyor Ondan sonra Sırf casusluk yapacak, ajanlık yapacak Vatan milleti böldürecek, savaş çıkaracak Böyle ajanlar var Adam Sultan e, imam olmuş kaç sene Sünnetsiz Osmanlı zamanında oldu bunlar Osmanlı zamanında Ne ajanlar sokaraktan Osmanlı'yı sökerttiler Onun için Adamın bakarsın belki sakallıdır Sarıklı görüntüsü verir Ama Başka planları olur İçinde bozgunculuk olur. Fesat niyeti olur. Ya. Lawrence ne acanlıklar yaptı? O Vahabilikleri kurdurdu. Efendim bütün Arapları e, Osmanlı'ya karşı getirdi. Ne olaylar çıkarttı? Ne savaşlar çıkarttı bu ajanlar? Görsen adamları evliya zaneteceksin. Senden benden fazla ibadet yapıyor. Onun için fesat nedir? Müfsit nedir? Bunu ancak Allah bilir. E, bildirdiği kadar bize de öğrettiği kadar biz de size duyuruyoruz. Onun için bu tefsir dersleri ve bu Kur'an-ı Kerim'in beyanatı ile nurlanan, aydınlanan, münevver olan siz kardeşlerimiz inşallah bundan sonra münafıkların oyunlarına gelmezsiniz. Efesadı salaha seçersiniz. Kur'an'ın beyanları ile aydınlanırsınız ve aldatılmazsınız inşallahü rahman. Son duamızda yine bu imanı, bu Kur'an'ı, bu ezanı, bu namazı nasip eden Allah'a hamdü senalar ediyoruz.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 Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile